Hocam, bir sohbetinizde sahabe ruhlu insan görmek isteyen doktor Sadullah Nutku'yu görmeliydi buyuruyorsunuz. Hatıralarınız ışığında Sadullah abiyi anlatır mısınız? Hatıra da bazen münasebet geldikçe kendim de konuşuyorum da. Fakat meseleyi öyle hatıralara bağlayarak anlatmak çok hoşuma gitmiyor. Geçende başka bir münasebetle de arz ettiğim gibi, İki hususu evvela tavsiye edeyim. Saf evveldekilerin hepsini görmek müyesser olmadı. Geçen de bazıların adlarını söyledim, onları gördüm. Bana çok hususi geldiler. Hususi donanımlı. Ümmisi de öyle geldi. Biraz okumuşu da öyle geldi. Alimi de öyle geldi. Fünon'u müsfete tahsil etmiş olanı da öyle geldi. Bana çok hususi donanımlı geldiler.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 İşte o gün demiştim yani Tahir'in i Mutlu'ta onlardan. Hoca Sabri Efendi'yi lahikalardaki mülazalarıyla tanıyoruz. Hürrişi Efendi'yi tanıma nasip oldu. Nüktedan kalender bir insandı. Üstadım bey diye hitap etti. Mektubatın muhataplarından biri Refet Bey. görme tanıma imkanı oldu. Hatta burada bir iltifatın da arzıydı. Ben vefat ettiğim zaman cenazemi Fethullah Hoca ikasın diye hasil etmişti ama... Arkadaşlar ne mülazayı binat söylememişlerdi zannediyorum. Ben unuttum ben şimdi. Defne delikten sonra mı haberim oldu? Ne oldu? öyle bir muharifeden dolayı. Bunların hepsi benim gözümde çok büyük insanlardı. Zübehir günüz altı da onlardan bir tanesi olarak müteahle edebilirsiniz. Mutlaka hepsinin diğerine nispeten faik bir yanı, bir de belki ben değerlendiremem dünyanı vardı. Bir, bir,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 Yemeğini yardım ederek, tarlaların, risalelerin basılması için satışa çıkararak hep yanında, arkasında bir destekçi gibi olmuş. Hoca sabri ilmi olan bir zat, Türkçe'yi çok iyi bilenlerden birisi o döneme göre. Arızasız, kusursuz, tekellüfsüz, tasanlusuz maksadını anlatanlardan, samimi içinde olan her şeyi açığa vuranlardan. bu da önemli bir şeydir.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 Bir şey söyledim bana, onun tersini söyledi. Unuttum ben o meseleyi şimdi. Abi dedim, sen daha önce böyle demiştin. Kardeşim dedi, Sübeyir abi şöyle dedi. Sübeyir abiden, o 20 yaş daha büyük. Sübeyir abi böyle dedi, bizim aklımız edilmez o işe dedi. Sübeyir abi bilir o meseleyi. Evet, böyle mahviyet içinde bir insandı yani. Bütün bu kararları yan yana getirdiğiniz zaman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 diyor ki sağ göz ahirete bakar. Sol göz dünyaya bakar. Gözüm açık gitti var ya, kızımı gelir edemedim. Cehizin hazırlayamadım. Giderken merhum bir de böyle bir yorum geldi. Şimdi bu insanı şu kareler içinde ele aldığınız zaman görüyorsunuz ki o dünyada ukva yaşıyor yani. Buranın insanı değil. Ayrı alemin insanı gibi. Hani veç, istirak, sekir filan diyoruz üstad da sabah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 Şey değil yani, böyle şortla mortla spor yapıyorlar, imam Hatif talebeleri. Biraz da cemaate sistemde bulundum. Ben dedim, himmet edelim, para topluyalım, bunlara şortman alalım dedim kendi kendime. Az da böyle sistem vardı, az da dikkatıma dokunmuştu. Bakınmıyor diye o talebeler. Ona da çok dokunmuş camide. Sonra odada bana dedi ki, hocam dedi, ben doktorum dedi çünkü bu Cemal Ata sen duyursan bunların hastaları, masaları varsa şurada ben mayane isem bunlar bir şeyler verseler biz bu eşortmanları öyle alsak dedi filan. Ne gelirse bana o istikamette kullanmayalım dedi. Tam o bunları anlatırken Albay Çatalkaya geldi içeriye. Bir havacılıktan emekli Albay Çatalkaya vardı dostumuz, yakınız, merhum makamı cennet olsun ikisinin de. İçeriye girdi.